İyi günler sevgili dinleyiciler, iyi günler. İyi günler efendim. Ne haber Karagöz'üm? Ne olsun iyidir, senden ne haber? Hayırdır, elindeki ne Karagöz'üm? Eee, ha bu mu şey ee... bir oyuncak, hem de silah. Senin çocuğa demek ha? Yok. Yeğeni mi? <gülüyor> e bir tanı daha o zaman. Hayır hayır. E kime birader? Ay Hacı merakın tuttu, kimeyse kime sana ne be? Canım ne var saklayacak, şunu aldım diyeceksin, olacak bitecek. İyi, kendime aldım, oldu mu rahatladın mı? Nasıl kendine? Bayağı kendime işte. Sa gerçek mi o? Yahu yok gerçek filan değil, küçükken benim hiç silahım olmadı. O yüzden savaş oyunlarına hiç katılmazdım. Arkadaşlarım da korktuğumu zannederek korkak korkak diye dalga geçerlerdi. Ahdettim, param olunca silah alıp bir kere olsun oynayacağım diye. Hmm, anladım, çocukluk işte. Farklı şeyler yaşatıyor insana. Hey, hey. Laf aramızda ben de bir gariptim Hacı Vat. Mesela bayramın gelmesini çok isterdim. Her çocuk bayramı sever Karagöz'ü. Yahu yok ben bayramı babamın arkadaşı Bayram gelince zannederdim. Eğer o bayram amca gelmediyse bayram falan yok. Siz beni kandırıyorsunuz der. Bayram boyunca basardım yaygarayı. Allah Allah. Bak ben de Ramazan'da oruç tutmak isterdim. Annem de o zaman yiyip içmeyeceksin derdim. Ama ben inanmayıp iki gözü iki çeşme ağlayınca rahmetli dedemin yüreği dayanamamış. Bütün aileye güya oruç diye tahtadan bir şeyler oymuştu. Herkes benimle beraber Ramazan boyunca o tahta oyuncağı tuttu da durdu. Yapma ya. Sen oruç tutmak diye oruç adlı oyuncağı elinde tuttun ha. <gülüyor> Senin de benden farkın yokmuş hani Çocuk aklı kara gözüm işte. Ben de rahmetli dedemi pek sevmezdim. Ama suç kimde bende. Ben dışarıya içeri, içeriye de dışarı dediğimden dedem ben istiyorum diye içeriye sokup sokup dururdu Onu görünce hep kaçardım. Yeri cennet olsun. Amin amin. Anne babam da hiç bana aklım erinceye kadar fotoğraf falan göstermemişler. Olmadığım resimde neden ben yokum diye. Olduğunda da niye beni orada unuttunuz diye çığlığı basarmışım. <gülüyor> ben polislerin kötü adamları kasaba götürdüklerini zannederdim. Et kuyruğunda bekleyenlerin suçlu olduklarını sanar, satırın pat küt sesini duyunca kulağımı kapatırdım. <gülüyor> <gülüyor> Doktorları öyle önlüklü falan aşçı zannederdim. Kıvranarak gelenlerin acıklıkları için kıvrandıklarını düşünür, mutlu çıkanlarınsa yemekleri beğendiklerini sanardım. <gülüyor> Sen çocukken daha bir komikmişsin kara gözüm. Şimdi de böyle tuhaflıklar yap da gülelim bari. <gülüyor> ben tuhaflıkları küçükken yapıyormuşum Hacı Ama sen hala yapıyorsun. Nereden çıkardın şimdi yahu? Ee, ben sana Dünya Radyo'da programa başlayacağımızı söylediğimde... ...radyocu olacağız dediğimde... ...sen radyo tamircisi olacağız demiştin ya. Oy, oy, yanlış anlamaydı birader. Neyse neyse geldik sonra şükürler olsun halimize. <gülüyor> <gülüyor> amin amin. benim gelmişiz bak sonuna. Etmişsek bir kusur hata...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 şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Şşşt gürültü yapmayın stüdyodayız.